الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبات للمتقتنى الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه جمعه اعوذ بالله من رجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه كالعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم صدق الله العظيم رب افتح بالخير واختم بالخير رب يسر ولا تؤسر ربي تمام بالخير آمين والحمد لله رب العالمين Değerli kardeşlerim, hoş geldiniz. <gülüyor> Bizleri tekrar bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Rabbim dünyanın dört bir tarafında kendi kelimesi için, İlahi Kerimetullah için mücadele eden, cihat eden, cehd eden, çalışan, canıyla, malıyla, nefsiyle, her şeyle mücadele eden din kardeşlerimize yardımını, nusretini Amin. Rabbim dünyanın dört bir tarafında bizlere dahil olmak üzere nefsine yeni düşen Müslümanlara akıl ihsan nasip etsin, hakiki iman nasip etsin, yakin ihsan etsin. Rabbim hastane köşelerinde şifa bekleyen kardeşlerimize hayırlı şifalar, bekar kardeşlerimize hayırlı eşler, borçlu olan kardeşlerimize de en kısa zamanda borçlarını ödemelerini nasip etsin Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Hak kitabından namaz bahsine geçmiştik. Bugün de Allah nasip ederse beş vakit namazı işleyeceğiz. Yani beş vakit namaz Kur'an'da var mı yok mu? Çünkü birçok birçok kişi değil de gerek içinden çıktığımız toplum Arap Alevileri Nusayrili, gerekse Türk Alevileri olsun. Kur'an'da namaz yoktur, Kur'an'da beş vakit namaz yoktur, bunlar uydurmadır diye safsatalarla karşımıza çıkıyorlar. Oysa beş vakit namazın Kur'an'dan olup olmadığını, sünneti olup olmadığını işleyeceğiz Allah nasip ederse. Öncelikle beş vakit namaz elbette ki vardır, işleyeceğiz, Hattır. Vakit olarak vardır, insan kafasına göre vakitleri kılamaz. Sabah namazı sabah kılınır, öğle namazı öğle kılınır, yatsı namazı yatsıda kılınır. Bunun delili nedir? Yani Kur'an-ı Kerim değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salatel kânet alel mü'minîne kitâben mevkûten. Yani şüphe yok ki namaz mü'minlere e, belirli vakitlerde yazılmıştır. Yani farz kalınmıştır. Allah'ın yazması demek farz kalması <gülüyor> demektir değerli kardeşlerim. Bunu oruçta da biliyoruz. Size Ramazan orucu size yazıldı, farz yazıldı diye. Biri çıkıp diyemez dediğim gibi Ben kafama göre namaz kılacağım Namazı sabahla öğlen arasında Öğlenle ikindi arasında Kılamaz Ancak hangi vakitleri kılar Belirlenmiş olan vakitleri Sabah namazını kendi vaktinde Öğle namazını öğle ikindi arasında kılabilir İkindi namazını da ikindi vakti çıkmadan Akşamla ikindi arasında kılabilir Akşam namazını da akşamla yatsı arasında Yatsıyı sabah namazı arasında kılacak Bu belirlenmiş vakitlerdir <gülüyor> Bunun delili nedir? Bunlar kim belirlemiştir? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala belirlemiştir. Uygulamasıyla Resulullah sallallahu ta'lahu ve sellem belirlemiştir. Birçok derste işledik. Yani işlemeye de devam edeceğiz. Peygamber Efendimiz'e itaat, ona itaat Allah-u Teala'nın emridir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman her zaman söylüyoruz onun en büyük tefsiri Peygamber Efendimiz'in kendisidir. O yürüyen bir Kur'an'dır. Onun ahlakı Kur'an'dır. Yaşantısı Kur'an'dır. İmanı Kur'an'dır. <gülüyor> her şeyi Kur'an'dır. O ayet yine belirttiği üzere <gülüyor> kendi hevasından konuşmaz. La yenteku adil heva. O Resul ki kendi hevasından asla ve asla konuşmaz en ufak bir yanlış yapsa dahi zelle dediğim ufacık hatacıkları yapsa dahi Allah-u Teala tarafından uyarılan birisiydi yani bu yüzden namazı nasıl kıracağız, rukuyu nasıl yapacağız kıyamamız nedir, oturuşumuz nedir, selamımız nedir, biz bunların hepsini Allah'ın emri gereği Peygamber Efendimizin uygulamasından almışız değerli kardeşlerim elhamdülillah evet ikincisi namaz tek midir, dil midir yani namaz bir rekat mı kıl Yani bir vakitte mi kılınır? Malum bizim toplumda istediğin vakitte kıl yeter ki o gün namazı kıl derler ya. Oysa Kur'an-ı Kerim bize yine ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> evet. Namazları ve orta namazınızı koruyun. Allah'a gönülden boyun eğin. Namazları ve orta namazı. Salatun. Yani salawatihin diyor ayeti Kerim'in Arapçasında Allahu Teala. Salat dediğimiz zaman bir namaz, bir vakit. Öyle deseydi de tamam anlardık. Türkçe gibi, şimdi Arapçaya baktığımız zaman, Arapçada tekil, iki kişi tesniye, üçten sonra, ikiden sonra çoğul gelir. Ne denir buna? Cemil. Türkçe gibi iki kişi olduğu zaman çoğul olur Türkiye'de. Yani bir kişi tektir, iki kişi bir araya geldiği zaman birden fazla olduğu için çoğul sayılır. Arapçada böyle değil. Arapçada üç ve üçten yukarısı çoğuldur. Hani... Diyorlar ya bizimkiler, namaz istediğin vakitte kalır. İster sabah, ister öğlen, ister akşam. Bunu yine vakit olarak, sayı olarak Kur'an belirliyor. Namaz tek değildir, üçten fazladır. Hani bazı yerine beyinsizler çıkıyor ya, namazı üç vakite indirelim diyor. Bu da yok. He, hangi namazlar var, hangi namazlar yok? Bunları işleyeceğiz inşallah değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Beş vakit namaz, hangi ayetlerle? Birincisi Nur Suresi 58. Ayet-i Kerime. Bunları iyi öğrenelim değerli kardeşlerim, Allah nasip ederse soranlara cevap verelim diye. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, sağ ellerinizin malik olduğu ile sizden olup da ergenlik çağına ermiş olanlar. Yani ayetin indiği dönemde kölelik vardı, cariyelik vardı malum. Sağ ellerinizin altında bulunanlardan kasıt o dönemin köleleri, cariyeleri. Fakat bugün yoktur. Ama Allah-u Teala bu döneme de hitap ediyor. Ne diyor? Ve sizin sizden olup da, yani sizin kendi çocuğunuz olup da ergenlik çağına ermiş olanlar sizin odalarınıza girmek için üç vakitte sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğleyin üstünüzü çıkardığınız vakit, öğle namazı ve yatsı namazından sonra. Ayet-i Kerime bize üç vakiti bildiriyor. Kur'an-ı Kerime baktığımız zaman, İkişer ikişer anlatıyor Allahu Teala. Üçer üçer, dörder dörder, beşer beşer. Yani bütün vakitler. Şimdi ayetlerde iki vakitten bahsediyor. işleyeceğiz. Yani hocam sadece burada üç vakitten bahsediyor. Doğrudur. İki vakitten bahsettiği ayetleri de işleyeceğiz. Beş vakite işaret ettiği ayetleri de işleyeceğiz inşallah. Bunun Suresi 58. ayet-i kerimede sabah namazından bahsediyor Allahu Teala bizlere. Öğle namazından bahsediyor ve yatsı namazında bahsediyor. Yani siz kendi odalarınızda, eşinizle, eşlerinizle oturduğunuz zaman çocuklarınız, ergenlik çağına girmiş olan çocuklarınız ola ki sizin üstünüz müsait olmayabilir. Ola ki rahatlamak için rahat bir kıyafet giymişsiniz. Kapıdan içeri daldılar, öyle dalmasınlar diyor. Tık tık kapıyı çalsınlar. Ya Allah-u Teala, hani diyorlar ya, Allah-u Teala karışmayan bir Allah. Düşünün ya, yatak odamıza kadar karışan bir Allah'la karşı karşıyayız değerli kardeşlerim. Ayetin ikinci boyutu. Bir bize bakın bu namaz vakitlerini bildiriyor, işaret ediyor. İkincisi ey kullarım sizin hayatınız Kur'an-ı Kerim'de var. Okuyun, okuyalım. Anlatın, anlatalım. Düşünün ya bunu hangimiz düşünüyoruz? Çocuğumuz kapıyı çalarak yatak odamıza girecek. Allah buna bile müdahale ediyor, buna karışıyor, bunu emrediyor. Yani bir anne, bir baba, hatta da bir anne Değerli kardeşlerim bizim Müslümanlar bu hataları işliyorlar. Çocuğunun karşısına şortla çıkmasın. Şort giymesin. Ya niye giyiyor ki evinde? Melekleri niye koruyor ki? O işin ayrı boyutu. Bir baba giydiği zaman şort giymesin. Kapri giysin arkadaş ya. Kapri giyin rahatlamak istiyorsanız. Allah-u Teala bu hayatımıza bile karışıyor. Böyle bir Allah bizim vakitlerimizi mi belirlemeyecek ya? Subhanallah. Elhamdülillah. Düşünelim değerli kardeşlerim, Kur'an'ı okuyalım. Allah için anlayarak okuyalım. Sırf okumuş olalım diye değil. Kur'an bizim hayatımızı nizam eden, düzenleyen bir kitap. Bizim dünyamızı düzene sokup ahirete hazırlayan bir kitap. Kitaplarda, raflarda, sadece mevlütten mevlüde, cenazeden cenazeye, Ramazan'dan Ramazan'a okunsun diye gönderilen bir kitap değil. Kur'an bir mektup değil. Kur'an-ı Kerim indiği ilk gün gibi tazedir ve kıyamete kadar da taze kalacak değerli kardeşlerim. Yeter ki biz okuyalım, muhatap alalım. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda Allahu Teala ile konuştu. Ya Allahu Teala bir peygambere bahşettiği bir şeyi bize bahşediyor ya kitap göndermiş kitap. Muhatap olalım. Bundan bir bir şeref var mı? Allah'la konuşuyoruz ya Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman. Bundan bir bir şeref var mı ya? Allah bizi şerefli kılıyor. Ama biz bu şereften kaçıyoruz değerli kardeşler. Ya da okuduğumuz zaman hani çocuğumuz gelir bize anlatır ya ya he he tamam oğlum, tamam tamam oğlum. Zihniyetiyle okuyoruz. Böyle okumayalım değerli kardeşler. Kur'an şefaatçıdır. Kur'an şahittir. Kur'an cennet anahtarıdır. Rabbim istifade etmeyi cümlemize nasip etsin. Evet. Evet bu ayeti kerimede dediğimiz gibi üç vakte işaret ediyor. Sabah vaktine, öğlen vaktine, yatsı vaktine allah Teala Hud suresinde devam ediyor değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Gündüzün her iki tarafında ve gecenin saçaklarında yani gündüze yakın olan sahiplerinde namaz kıl. Muhakkak ki iyilik kötülükleri giderir. Bu ise düşünebilenlere bir öğüttür. Birinci işaret değerli kardeşlerim. Yine yani namaz vakitleri. Gündüzün her iki tarafında. Gündüzün her iki tarafı nedir? Sabah, akşam. Gündüzün her iki tarafı. Ne diyor sonra Allah-u Teala? Gecenin saçaklarında, gecenin saçağı ne? Yatsı, değerli kardeşlerim. Yatsı vakti. Namazını yapılır. Yine ya bize burada üç vakitten işaret ediyor Allah-u Teala. Hani yoktur namaz vakti belli yoktur diyenlere Allah-u Teala işaret ediyor. Sabah, akşam, yatsı. Bir de ayetin sonunda ne diyor değerli kardeşlerim? Muhakkak ki iyilik kötülükleri giderin. Yine namaza bir mesaj veriyor değerli. Kardeşlerim. Sahabeyle de biri Peygamber Efendimiz'in yanına geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah ben bir günah işledim. Bana haddimi ver. Yani işlediğim suçun cezasını ver. Kur'an'da Allah buna ne ceza veriyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ses çıkarmıyor. Namaz vakti geliyor. Hangi hadiste hangi namaz vakti belirtilmiyor? Namaz atılıyorlar. Sahabi bu. Cezasını çekmek istiyor. Öteki tarafa temiz gitmek istiyor. Bizim gibi değil. Ya Resulallah Ya Resulallah cezamı ver cezamı ben temizlenmek istiyorum peygamber efendimiz gülüyor sallallahu aleyhi ve sellem sen az önce namaz kılmadın mı bizimle evet ya Resulullah kıldım Allah senin haddini kaldırdı yani seni affet subhanallah ayet bize şunu söylüyor Büyük günahlar dışında işlediğimiz küçük günahlar işlediğimiz küçük hatacıklar iki namaz vakti arasında affolunuyor elhamdülillah böyle bir Allah'ın kuluyuz Ha bu bilerek günah işleyelim manası ne diyor ya, nasıl olsa namaz biliyoruz, günah işleyelim, Allah bizi affeder, bu manada alınmasın. Ola ki günah işledik, ola ki bağırdık, ola ki çağırdık, ola ki bir hata işledik, hatacık işledik. Ama büyük günahlar direkt tövbe istiyor, yalan, gıybet, dedikodu, zina, içki içmek, faiz, bunları çoğaltabiliriz. Bunlar tövbe istiyor, dille ve kalple olan bir tövbe istiyor. Ama ufak günahlar işliyoruz hayatımız boyunca. İşlemeyen var mı? İşlemeyen yalan söyler değerli kardeşlerim. Bunlar peygamberlere mahsus bir şeydir işlememek. Onlar ismet, sıf ismet sıfatıyla mutasavvuftur. Biz değiliz. İşte ki ufak günahlar işledik. İki vakit arası işlediğimiz günahları namazlarımız affettiriyor elhamdülillah. Elhamdülillah. Bir alimin dediği gibi bize namazda farz kılan Rabbimize binlerce şükürüz. Allah-u Teala öyle bir Allah ki öyle rahmet sahibi ki affetmek için sebepler halk ediyor. Ama biz görmezden geliyoruz, duymazdan geliyoruz, bilmezden geliyoruz. Maalesef. Ayet söylüyor. Bu ise düşünen, düşünebilenlere bir öğüttür. Müslüman adam düşünmeli değerli kardeşlerim. Müslüman adam yaptığı her hareketi düşünmeli. Namaz konumuz. Namazın için kıldığımızın bilincine varmalıyız. Nazo, namaz bir kıyamdır. Nefsimize karşı bir kıyamdır. Şeytana karşı bir kıyamdır. Tahta karşı bir kıyamdır. Dünyaya karşı bir kıyamdır. Allah'ın emrine bağlanmaktır. Allah emre diyor ya Rabbi sen vaktini belirledin beni huzurunda görmek istiyorsun. Lebbeyk ya Rabbi geldim ya Rabbi demektir namaz. Ama düşünebilene diyor Ayet-i Kerim. Ya şu namazla kendimle bir rahatlayım. Öyle değil rahatlamak Ferruhne ya diyor. Sıkıntılardan gitmektir namaz. Hz. Ali keravallahu fekşe gibi okun ayağından çıkmasıdır namaz. Hissetmemesidir. Hz. Hüseyin Efendimiz gibidir. Sararmaktır namaz. Niye sarardın ya Hüseyin? Allah'la buluşacağım diyor. Hazırlık yapıyorum. Böyle mi bizim namazımız? Olamaz mı? Elbette ki olur. Olmayacak diye bir şey yok. Yeter ki düşünebilirim. Yeter ki şuuruna varalım. Evet değerli kardeşlerim. İnşallah namazlarımız böyle olur işte gündüzün her iki ucunda gecenin saçaklarında akşam ve yatsı vakitlerinde kılınması gerekiyor inşallah Allah-u Teala devam ediyor değerli kardeşlerim Bismillahirrahmanirrahim Taha suresi 130. ayet-i kerime şu halde onların söylediklerine karşı sabırlı ol güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et ve gece saatleri ve gündüzün uçları ile tesbih et ki Rabbi'nin rızasını eresin. Bu etiketime beş vakit namaza işaret ediyor, bakacağız. Peygamber Efendimizi çok incittiler değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimizi o dönemin müşrikleri çok incittiler. Deli dediler, sihirbaz dediler, yalancı dediler. Peygamber Efendimiz üzülüyor, üzülüyor. Ne diyor Allah Teala? onların söylediklerine karşı sabırlı ol namaz sabrın timsalidir vallahi namaz kılmak kolay değildir ha değerli kardeşlerim alışmayın adam için sabah kalkacaksın abdestini alacaksın güzel yatağından hele hele kış geliyor sıcak yatağından gideceksin abdest alacaksın ya da öğlen işi gücü bırakacaksın ya da ikindi işi gücü bırakacaksın akşam yemek bile yemeden vakit namazını kılacaksın yatsı hakeza böyle şu maç bir araya girsin de kılayım değil ha şu film bir reklama girsin de kılayım değil ha istenilen namaz her şeye rağmen kılınması gerekiyor çünkü Allah-u Teala onu değerli kardeşlerim burada güneşin doğmasından önce diyor ilk ayetin ilk bölümünde ne diyor? güneşin doğumundan önce güneşin doğmasından önce sabah namazı birinci vakitte birinci namaz değerli kardeşlerim İkincisi ne diyor? Ee, Batışından önce ikindi namazı. Birinci sabah namazı, ikincisi e, ikindi namazı. Rabbini hamd ile tesbih et. Sonra gece saatleri, akşam ve yatsı. Gece saati demiyor, Çoğul kullanıyor Allah-u Teala. Gece saatleri, akşam ve yatsı ve gündüzün uçları. Öyle ve ikindi. Çünkü öğle namazı güneş tam tepedeyken başlar. Ya, tam zevale el başladığı zaman, eğildiği zaman hafif. Ee, batıya döndüğü zaman güneş öğle namazının vakti girer. Tam tepedeyken kalınmaz. Birinci ucu, ikincisi ikindi vakti. Vakit namaz. Hani yoktu? Hani yoktu sadece bir vakit namaz vardı? Kur'an'ı kabul etmiyorlar değerli kardeşlerim. Neden? Çünkü Allah'a kul olmak istemiyorlar ya kendi sistemlerine, ya nefislerine, ya şeytanlarına kul olmak istedikleri için Kur'an'ı kabul etmiyorlar. Bugün bizim toplum, Kur'an-ı Kerim'i adam gibi kabul edecek olsa her emrini yapmak zorunda. Ama bunu anlatmıyorlar. Neden? Çünkü dönem bir sistem var maalesef. Bir çıkar sistemi var, bir zekat sistemi var. Bilmiyorlar mı Kur'an'ı biliyorlar, okumuyorlar mı? Vallahi billahi okuyorlar. Hakikatlerini bilenler yok mu? Çok. Ama anlatmıyorlar halkı uyandırmamak için. Alın size beş vakit namaz. Ne diyor? Güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tasdik, te tesbih et ve gece saatleri ve gündüzün uçları arasında tesbih et. Ki Rabbinizin rızasını eresiniz. Şimdi namaz kılmayın cennete girer mi? ayet kelime rızayı ermeyi bu beş vakit namazı kılmaya bağlıyor. Ama elbette ki İmanı tamsa, ameli inkar etmiyorsa, günah işlediğinin farkındaysa, bunun şuurundaysa, Allah isterse affetip cennetine koyar, isterse. Ama amel rahmeti celbeder değerli kardeşlerim. Namaz kılmasak, beş vaktimizi Allah'ın huzuruna çıkmayı göze almasak, tenezül etmesek, avradımızla, çocuğumuzla, işimizle, gücümüzle, televizyonumuzla, internetimizle, telefonumuzla uğraşmayı daha cazip görsek Allah'ın rahmeti nerede olacak? Allah rahmet eder mi? Belki eder ama Bu gördüğüse göre, ayetlere göre Değerli Televizyon kardeşlerim, olsun. Zor. Değerli olsun. kardeşlerim zor Efendim? Zor. Kişi sevdiğiyle beraberdir Teala devam ediyor Değerli kardeşlerim Bakara suresi 238. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim Namazlara ve orta namaza devam edin. Bakın Ayet-i Kerime'nin Arapçası'nda da çoğu kullanılıyor. Namazlara ve orta namaza devam edin ve Allah için boyun eğerek kalkıp namaza doyun. Orta namaz ikindi namazı değerli kardeşlerim. Salat-ı geçiyor Ayet-i Kerime'nin Arapçası'nda. Orta namaz beş vaktin ortasındadır. Ondan önce öğle ve ikindi. Ondan sonra akşam ve yatsı. Alın beş vakit namaz. Hatta bazı ulema şöyledir. Bu ayı direkt beş vakit namaza işaret eder. Neden? Her namaz kendisinden önce ve sonraki namazın ortası değil midir? Örneğin sabah namazı öğle ve yatsının ortasındadır. Öğle namazı öğle ve ikindinin ortasındadır. Akşam hakeza ikindi ve yatsının ortasındadır. Ama hadi böyle almayalım. iki vakit olarak alalım. Namazlara ve orta namaza bilhassa devam edin. Değerli kardeşlerim, ikindi namazını kılmak gerçekten ağır gelir biz çok Müslümanlar. Neden öyle bir vakitte ki ya işteyizdir, ya evde meşgale içerisindeyizdir, şurada burada uğraşıyoruz. Vakit vardır, kerahat vakti vardır. Kısa bir sürede ikindiyi kılmakla mükellefiz. Yani ey kulun diyor Allah-u Teala, uyanık ol, kendine gel. Sadece namazda değil, hayatının her safhasında benim rızamı kazanmaya çalış. Ahireti kazanmaya çalış. Cenneti kazanmaya çalış. Cemalullah'a ermeye çalış. Peygamber'e komşu olmaya çalış. Ya bundan güzel bir ödül olur mu? Siz diyor, vücudu baharı ya tercih ediyorsunuz ayet-i kerimede. Beşinin ahirete tercih ediyorsunuz. Allah cümlemizi ıslah etsin. Evet. Namazlara ve orta namaza devam edin ve Allah için boyun eğerek kalkıp namazlara durun. Orta namazdan kasıt dediğimiz gibi birincisi, e, ikinci namazı, ikincisi bütün namazlar olabilir. Allahuteala yine devam ediyor değerli kardeşlerim. Rum suresi 18 ve 17. Ay 17 ayet-i kerimelerden bismillahirrahmanirrahim. Akşama girerken, sabaha girerken, öğle ve ikindi vakitlerinde Allah'ı ki gökte ve yerde hamd ona mahsustur tesbih edin namaz kıl dört vakit namaz Akşam, sab akşama girerken sabaha girerken öğle ve ikindi dört vakit namaz allah Teala bize bildiriyor hani yoktu <gülüyor> var değerli kardeşlerim var ki allah Teala vurgu yapıyor Allah'a ki gökte ve yerde hamd ancak ona mahsustur teşekkür ona mahsustur Niçin teşekkür etmek ancak ona mahsustur. Niçin teşekkürümüz ancak Allah'a sunmak zorundayız. Değerli kardeşlerim, Allah bizim Rabbimiz. Rabb nedir? Rab nedir? Terbiye eden, yöneten, düzene sokan. Biz bakalım hayatımızda kimi Rab edinmişiz? Kime yöneliyoruz? Namazda Allah'a yöneldiğimiz gibi dünyada biz kimlere yöneliyoruz? Taudlara mı yöneliyoruz? Sistemlere mi yöneliyoruz? Eşimize mi yöneliyoruz? Çocuklarımıza mı yöneliyoruz? Malımıza, mülkümüze mi yöneliyoruz? <gülüyor> Hayatımıza mı yöneliyoruz? Allah bize bunu söylüyor. Ki hamd ancak ve ancak ona mahsustur. Onu tesbih edin ve ona namaz kılın. Tesbih bir zikirdir değerli kardeşlerim. Sadece namaz değil. Sadece namaz, elbette ki namaz da bir zikirdir. Namazın içerisinde de zikir vardır ama Allah-u Teala ayet-i kerimede söylüyor. Sadece namazda değil, namaz dışında da onu almaya devam etmeliyiz. Ya Allah sadece namazda mı anılmalı? Namaz dışında Allah niye anılmasın? Bidaattir diyorlar, niye bidaat olsun? Allah'ı düşünmek niye bir olsun? Ya Rabbi Allah Allah Allah demek niye bidaat olsun? Oturup la ilahe illallah demek farkına vararak Allah'ı birlemek niye bir olsun? Niye aramışsın? Aşık olduğumuz zaman kızın ismini düşünüyoruz. Nişanlandığımız zaman nişanlımızı düşünüyoruz. Hiç sorun olmuyor. Sanatçıları düşünüyoruz, sorun olmuyor. Cemaatteysek hocamızı düşünüyoruz. Hocam şöyle, hocam böyle, hocam söyle, şeyhim söyle, şeyhim böyle demede bir sorun olmuyor. Ama Le ilahe illallah, le ilahe illallah, le ilahe illallah. Ya Rabbi zatında, sıfatlarında, fiilinde senden başka ilah yoktur. Düşünmek, demek, niçin haram olsun ya, niçin daha olsun ya? Niçin olsun? Eski diyor, Beni zikredin ki sizi zikredeyim diyor. Bunu şu şekilde alacak olsak, bana namaz kılın ki size namaz kılayım. Namaz olarak sadece alacak olsak zikri. Bu ayetin manası bu şekilde çıkmıyor. Bana namaz kılın ki size namaz kılayım. Yok. Allahu Teala zikri ayrı kullanıyor. Tesbihi ayrı kullanıyor. Namazı ayrı kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu tabirler ayrı ayrı yerlerden geçiyor bir kendini zikreden kullarıyla eylesin cümlelerine kardeşlerim. Bir de Peygamber Efendimiz nasıl yapmış değerli kardeşlerim namazı? Ona bakmak lazım. Namaz kılmaktan kaçmış mı? Yok. Beş vakit namazı kılmış mı? Vallahi billahi kılmış. Zaten teheccüd namazı ileride gelecek kendisine farzdı. Bize sünnet Rabbim cümlemize kılanlardan eylesin. Ah bir kalkabilsek ya. Ah bir kalkabilsek, şu nefsimizi kırabilsek. Teheccüte kalsak ya, bir manasına varabilsek ya. Nedir acaba teheccüd ya? Kılanlara lafımız yok. Kılamıyoruz. Allah bizi ıslah etsin. Allah için tehcüte kalkmak. Subhanallah. Rabbim nasip etsin cümlemize. Peygamber Efendimiz ayakları şişene kadar namaz kılıyor. Biz öyle yapıyoruz. Biz vazgeçtik ayaklarımızın şişmesini. ya. Üzerimize farz olan namazı kılalım ya sünnetleri aksatmadan sallamadan kılalım malum peygamber efendimizin hanımları annelerimizdi peygamber efendimiz sırayla her gün bir annemizin yanında geceliyordu sırası hazreti ayşe annemizin yanına geliyor peygamber efendimiz izin istiyor ya ayşe bana izin var mı namaz kılmak istiyorum kıl ya Resulallah diyor kalk. kalkıyor kılıyor hatta baktım diyor başka bir ateşe yanında değil ayağım değdi diyor baktım diyece, Resulullah gece kalkmış namaz kılıyor Ben diyor, hani önceki derslerde de anlatmıştık. Vefatına yakın sahabi heyecanla bekliyor. Peygamber Efendimiz belki vefat edecek. Onun korkusu, onun endişesi var. Namazı geçiktiriyorlar Peygamber Efendimiz hastalığın şiddetiyle peygamberlere allah Teala'nın verdiği bir hal var. Kendinden geçmiş. Kendine gelince diyor, ne oldu? Namaz kıldınız mı? Ya Resulallah seni bekliyoruz imamet için diyor ya. Kalkın namaz kılın diyor. Ya Resulullah sen imam olmasam nasıl kılacaklar? Peygamber Efendimiz kendinden geçiyor. Bir daha gelince ne oldu? Namaz kıldınız mı? Ya Resulullah seni bekliyorlar imamete. Çünkü ashab alışmış bütün vakitleri Peygamber Efendimizle ile bir de kılıyorlar. Gidin diyor Ebu Bekir'e haber verin gelsin namaz kıldırsın. Hazreti Ayşe annemiz diyor Ya Resulullah diyor nasıl çağıralım babam senin İmametine nasıl geçecek senin yerine imamlık yapacak? Murru ilâ Ebu Bekir yusallûne alennâs diyor. Gidin Ebu Bekir'e haber verin, halka namaz kıldırsın. Çünkü neden herkes kendi kılsın da demiyor? Kılsın istiyor. Cemaat istiyor, birlik istiyor. Müslüman ferde yaşayamaz değerli kardeşlerim. Müslüman cemaat halinde yaşamak zorunda. Peygamber Efendimiz o vurguyu da yapıyor. Ya gidin evinizde de kılın diyebilirdi. Yeter ki kılın ama öyle demiyor. Gidin bu Bekir'e söyleyin. Halka namaz kıldırın, dağılmayın, parçalanmayın, bölünmeyin. Bugün dünyadaki Müslümanların haline düşmeyin. Bugün bu haldeyiz değerli kardeşlerim. Önce namazı cemaatten terk ettik. Sonra cumaları terk ettik. Sonra şuradan terk ettik, buradan terk ettik. Ümmetçilikten çıktık. Şuyucu buyucu davasına girdik. Allah birlik olmamızı istiyor değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz daima birliği emrediyor. Ümmetçiliği emrediyor. Medine'ye hicretinde ilk yaptığı <gülüyor> eylem neydi? İlk hareket neydi? Kardeşlik vesikası yaptırdı. Siyer bilenler bilir. Tarih okuyanlar Peygamber Efendimiz'in hayatını, İslam tarihini okuyanlar bilir. Medine'ye varıyor Peygamber Efendimiz hemen Ensar'la muhacirini kardeş ilan ediyor. Sen, senle, sen, senle, sen, sen, sen, sen, sen, kardeşsiniz diyor. Niye? Çünkü o da biliyor Allah'ın aldığı emirle Müslüman Birlikte hareket etmek zorunda. Ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, menkisi ne olursa olsun, zenginliği ne olursa olsun, Müslüman birlikte hareket etmek zorunda. Birlikte hareket etmek zorundayız. Irkımız, rengimiz, cinsimiz, türümüz ne haltsa, Birlikte hareket etmek zorundayız değerli kardeşlerim. Bugün bölündük. Bizden Peygamber Efendimiz'i almaya çalıştılar. Kur'an'ı almaya çalıştılar. Namaz kuru bir namaz olmamalı. Müslümanı kıyama getiren bir namaz olmalı. Peygamber Efendimize bağlanıp onun gibi yaşatmaya yöneltmeli. Her zaman veriyoruz. Yılbaşı gelecek. Noel Noel Baba zıpkınları çıkacak ortaya. Benim peygamberim Noel Baba değil ya. Benim baba benim peygamberim fıkra kahramanı değil. Benim peygamberim veba erselneke lil alemin. Biz seni ancak alemlere rahmet ile olarak gönderdik. Denilen bir peygamber. Benim peygamberim yetimin başını okşamış Yoksulu giydirmiş Fakiri doydurmuş Ebu Cehil'in başını kestirtmiş Şu hareketi yapmış Ben bunun için gönderildim demiş Korkmayın derdi kardeşlerim Peygamber sadece Canım cicimci bir peygamber değil Ordu toplamış Cihat etmiş İslam için Allah'ın davasını ayakta tutmak için benim peygamberim böyle bir peygamber. İşte böyle bir peygamber sizce namazsız olur mu? Elbette ki olmaz. İşte değerli kardeşim Rabbim cümlemize ona benzeyen namazlar kıldırsın Evet. Kılmıştır. Beş vakit namazı da kılmıştır Miraç'tan sonra Allah'ın izniyle. İsra 78. ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Güneşin batıya yönelmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Sabah vaktinde namaz kıl, zira sabah namazında melekler şahit olur. Yani bu namazda öyle, ikindi, akşam, yapsı, sabah. Bunda da beş vakit namaz var. Az önce Taha Suresi 133. ayet kelimesi gibi. Beş vakit namaza işaret ediyor. Sabah namazında melekler şahittir. Gerçi melek her namazda şahittir. Sağımızda, solumuzda kiramen, katibim yazıyor bunları. Ama sabah namazı ayrı bir namazdır değerli kardeşlerim sabah namazı müslümanın müminin kulluğunun en çok farkına vardığı bir namazdır ya Rabbi senin için güzel uykumdan tatlı uykumdan sıcak yatağımdan kalkmam gerekiyor dedirten bir namazdır ve sabah namazı samimi bir namazdır münafıklar sabah namazına gelmezdi camiye kılmazlardı evlerindeydi sabah namazında Allah'tan başka şahidimiz var mı evlerimizde değerli kardeşler? kime hava atacağız Alo kardeş bak ben namaz kılıyorum ha diyor muyuz sabah namazından? Ya da hanım gel yan yana durata bir selfie çekelim internette yayınlarız diyebileceğimiz bir namaz mı? Allah muhafaza. Değerli kardeşlerim bunlar namazın vakitleri. Beş vakit namaz vardır. Beş, namaz, beş vakit namaz haktır. Namazlarımıza dikkat edelim değerli kardeşlerim. Bir önceki dersimde namazın önemini anlatmıştım hatırlarsanız. E, ailemizin de namaz kılmasına önem verelim. Başka bir ayet-i kerimde kalk namaz kıl ehline de emrediyor Allahu Teala Peygamber e, Efendimiz'e. İbrahim Aleyhisselam'a namazı emrediyor. Namaz kulluğumuzun imanımızdan sonraki en büyük göstergesidir. İmandan sonra hesaba çekileceğimiz ilk amel namazdır. Değerli kardeşlerim, namaz, namaz, namaz, namazsız olmuyor. Değerli kardeşlerim, namazsız olmaz. Peygamber Efendimiz söylüyor, bana üç şey sevdirildi. bunlardan biri namaz. Rabbim cümlemizi gerçek manada kendisine kul olan, namazı kılan, namazı da ihlasla, kendi rızasını kazanmak için kılan kullarından görürsün. Allah razı olsun, var mı sorusu olan? Allah razı için el-Fatiha.